İyi günler. İyi günler efendim. Saçımı kestirmek istiyorum. Buyurun şuraya oturun. Nasıl kestirmek istiyorsunuz? Kısa olsun lütfen. Başka bir şey istiyor musunuz? Evet manikür de yaptırmak istiyorum. Günaydın. Günaydın buyurun. Ne almak istiyorsunuz? Bir ekmek, bir litre süt ve beş yumurta almak istiyorum. Tamam buyurun. Başka bir şey istiyor musunuz? Hayır teşekkürler. Hepsi kaç lira? Yedi lira. Buyurun. Teşekkürler. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Bir pantolon almak istiyorum. Kaç beden giyiyorsunuz? 36 beden giyiyorum. Ne renk istiyorsunuz? Siyah lütfen. Buyurun. Denemek istiyor musunuz? Evet. Bu güzel. Bunu almak istiyorum. Ne kadar? 50 lira. Buyurun. Merhaba. Gora filmine bilet almak istiyorum. Hangi seans istiyorsunuz? Saat 15 seansında yer var mı? Evet var. Nereden seyretmek istiyorsunuz? Ön, arka? Ön lütfen. Öğrenci indirimi var mı? Evet var. Tam 15, öğrenci 12 lira. 2 öğrenci lütfen. Buyurun biletiniz. Koltuk numaranız 34. Teşekkürler.